Açık mimarlı. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cengerili, Yağmur Yıldırım ve Yeltaa Kömür. Katkılarından dolayı Kale teşekkür ederiz. Herkese merhabalar. Açık Mimarlık programına hoş geldiniz. Ben Nihal Taakam. Ben programı İstanbul Siyoları'ndan değil bu hafta Frankfurt'tan yapıyorum. Yeni dönemde biliyorsunuz yeni yayın dönemine başladık Açık Mimarlık'ta ve Yağmur Yıldırım aramıza katıldı. Birkaç haftadır kadın meselesi üzerine programlar yapıyorlar. Ben bu programda aslında daha önce de daha önce birkaç kez konuştuğumuz, daha sonra da konuklarla beraber geliştirmeyi düşündüğümüz bir konuyu açmak istiyorum. Bu konu mimarlığın çalışma şartları, mimarlıktaki emek koşulları, mimarların nasıl çalıştığı ve çalışan, ücret, ücretli çalışan mimarların yaşam zorlukları ya da işte akademide olan mimarların yaşam şartları gibi. Bunu bir girişgah programı olarak yapıp daha sonra farklı karakterlerle bu konuyu tekrar açmayı planlıyorum e, bunu aslında e, bu konuya nereden geldik dersen bu konu aslında bir, e, mimarların e, ücret meselesi e, Arkitek Dergisi'nin 1930'lu yıllardaki yayınlarında bile kendine yer olabiliyor e, ama günümüze doğru geldikçe en güncel örnekten başlayacağım Mardin Artuklu Üniversitesi'nde Bülent Anjüle geçen dönem açlı bir yüksek lisans proje dersi vardı ve bu ders mimarlıkta emek koşulları adını taşıyordu hatta laborarchitecture.tumblr.com adresinden de bakabilirsiniz. Bu ders aslında şu tip soruları soruyor. Mimar olarak ofiste bilgisayar karşısında kaç saat kaç gün geçiriyorsun? Şantiyede hangi yeni bilgileri ustalardan öğreniyorsun? Mimarlık ofisi sömürü yuvaları mı? Mimarlığın farklı emek koşulları nelerdir? Ofislemek örgütlenmesi nedir? Hiç mimar seynika skoru mu? düşündün mü? Sikorten ödeniyor mu? Ne zamana kadar bir star mimarın altında çalışmayı düşünüyorsun? Bu sorular zaman zaman aslında yeni mezun ya da halen yeni pratiklerine başlamış mimarların kendilerine sordukları sorular. Mimarlığın kendisi kendisine ait olduğu büyüden dolayı ve bence mimarlık ve tasarım alanı dair bu düşüncenin sürekli belli bir toplumsal sınıfı hizmet ettiği ve sosyal prestiji yüksek olan bir meslek olduğu düşüncesi ıı, emek karşılığında emek olarak ıı, karşılık olarak tam yerini bulmuyor ve kimi zaman da aslında ıı, birçok yeni pratik ya da ıı, ortamda mimarlık ortamına yeni giren ıı, aktör ıı, vitrinde gözükmek için ıı, üretim yaptığı ıı, üretim yapıyor ve bu üretimlerin aslında ücretsiz olarak bedelsiz olarak dolaşıma sokuyor ve bunların aslında konuşurken de üretimin karşılıksız olmadığını da söylemek bir yandan zor çünkü buradaki kapital değişimi biraz da itibar olarak dolaşıma tekrar giriyor ve itibar ekonomisi şeklinde kendini gösteriyor. Ama günün sonunda tabi bu itibar ekonomisi akşam evimize bir yemek olarak gelemiyor. Bunların dışında mimarlık ofislerinin yani tek başına yeni pratiklerimizde çalışan ücretli mimarların problemleri aslında daha önce mimar adlı bir web portalıyla dile gelmişti. Bu web portalı mimarlık ofislerin içerisinden bir kısım aslında. Daha önce programda bundan aslında çok fazla bahsettik birkaç kere andık mimar Azizi bir Wikileaks gibi mimarlık ofislerinin içerisinde haberler sunuyordu bu haberlerin tabii ki internet ortamında çoğu ortak manipülatif bilgilerdi. Ofislerin içerisinden yaşanan durumu ortaya koyuyordu. Kimisi gerçekti, kimisi yanlıştı. Belki hani bu aslında çok karar verilebilir veya üzerinde kesin yargılara varılacak bir durum değil ama bir genel genel bir resim verdiği Bir gerçekti bence. Çünkü bu genel resim sonuçta oradaki bilgilerin yüzde elli hatalı veya yanlış desiniz bile geri kalan yüzde elli doğru olduğu en azından içerisinde yaşayan çoğu insan tarafından sessiz bir mutabakatla kabul edilmişti. Mimar Hazin'in tabii ki ömrü çok uzun olmadı. Başka bir mimarlık ofisi ve tasarım başka bir mimarlık ve tasarım ofisi tarafından bir ihtarname aldılar ve daha sonra site kapatılmaya karar verildi. Şu anda o siteye giremiyorsunuz Bu çözülme aslında biraz da mimarlık ofislerinin içini gerçekten gösteriyordu çünkü Tabii ki mimarazideki durumlar biraz daha aslında ciddi durumlar. Yani hepsinin dışında daha ciddi ve hukuki meseleleri açan durumlar vardı. Maaşlarına sigorta üzerinden ödenip ödenmediği gibi veya ofis içi çalışma kuşları, başlangıç maaşları ya da ofis içi etik meseleler, mobbing meseleleri gibi bu meselelerde mimarazinin içerisinde yer alıyordu. Bugün aslında bunların hepsini yani oradaki bir, tabii ki bu tüm e, konular dışında bir yandan da dedikodu mahiyetinde, ofis çalışanların kişisel özellikleri, ofisin tasarım metodolojileri üzerine e, konular da vardı ama bunların hepsini göz ardı ettiğimiz zaman elimizde kalan emek meselesi ise çok güzel şekilde e, elimizde e, halen duruyordu. E, Bunlarla tabii şöyle şeyler var. Mimarlığın kendine dair olan inançları veya mimarlık mitli, mimarlığın oluşturduğu mitler ve ritüeller olarak da bahsedilebilir bunlara. Bir mesela sabahlama ya da geç saatlere kadar çalışma. Bunlar artık o kadar kanıksanmış meselelerle ilerlemek durumun ilerliyor ki bu kanıksanmış hal herkesin gerçekten Hani mimarsan veya tasarımcısan uzun süre çalışma zaten senin doğal olarak kendinden gelen bir özelliğin olarak düşünülüyor. Ee, Tabi bunların hepsini konuşurken aslında bir yandan çalışan mimarlardan bahsettiğimiz hakkımızı unutmamız gerekiyor ama bu çalışan mimarlık, mimar da bir süre sonra romantizme bağlıyor. Ee, aslında bu mesele sadece çalışan mimarların değil, e, iş sahibi, e, işveren mimarların da bence bir yerde meselesi. çünkü. Bu genel inanç sadece çalışan mimarları değil, işveren mimarların üzerinde sessiz bir baskı kuruyor. Bunların hepsi tabi bir yandan da mimarlık hizmetinin dolaşımıyla, mimarlık hizmetinin nasıl servis edildiğiyle de çok alakalı. Çünkü düşük piyasa bedelleri, düşük proje bedelleri içerisinde bedelini düşen, bedelini düşüren mimar ofisi çevirmek için daha çok iş alıyor. Bu daha çok kişi, daha çok çalışan ve daha çok çalışma saati demek oluyor tabi ki, ama sonuçta çok çalışma saati ile alınan değer birbirini tutmuyor. Ee, öte yandan kısalan tasarım süreleri e, belki de proje üzerine yeterli vaktini harcanlamamasına sebep oluyor. Bu kesintisiz döngü sürekli bir başkasının omuzlarına, sırtına ya da tüm bedenine yüklenerek kendini yeniliyor. Ve bu döngünün yani ne mimarlık ortamına ne de mimarlara katkısı oluyor. Acelecilikle üretilmiş birçok yapı ya da acelecilikle üretilmiş birçok projeyle karşı karşıya kalıyoruz. Ve kimi zaman mimarlık yapmak mimarlık için de bir lüks olarak e, kalıyor. E, mimar Odası'nın aslında e, Ankara mimar Odası Şubesi'nin e, 2011 yılında çıkarttığı bir ee, özel sektörde çalışan mimarlar çalışma yaşam kılavuzu var. Ee, birazdan ondan bahsedip bu işin e, oda tarafından ve diğer meslek örgütleri meslek örgütleri tarafından mücadelesine nasıl verildiği e, hakkında biraz konuşmak istiyorum. Şimdi bir kısa, e, şarkı arası veriyoruz. <laughs> <laughs> <laughs> I was in the right. Yes, absolutely. <laughs> I certainly was in the <laughs> <That's definitely> right. It's definitely that year was freezing freezing. <laughs> <laughs> <laughs> <was> <laughs> <laughs> yes, absolutely. I certainly was in the right. <laughs> Merhabalar Açık Radyo 94.9 Açık Mimarlık Programı'ndasınız. Ben Riyal Taküm. Bugün e, mimarlık sektöründeki çalışma koşullarından bahsediyoruz. E, programın ilk yarısında biraz Mimar Hazizi kapatılmak zorunda kaldığı gibi şey. düşünüyorum. Mimar kendi sahipleri tarafından kapa, kapandı. Kendi sahipleri tarafından kapatıldı. Oradaki kapatıldığının öncesini söylemediğim için biraz karışıklık oldu galiba. E, Mimarlar Odası'nın ıı, yaptığı yayınlardan bahsetmek istiyordum. Bunlardan biri 2011 yılında Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin iş yeri temsilcilikleri ücret çalışan Mimarlar Koordinasyon Komisyonu tarafından hazırlanan özel sektörde çalışan ücretli mimarlar çalışma yaşamı kılavuzu. E, başka bir mimarlık mümkün e, adıyla çıkan kılavuz e, Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin yönetim Yönetim Kurulu'nun e, girişimiyle yayınlanmış. Aslında burada bir 15 soruda haklarımız diye bir belge var. Daha sonra bunu aslında açık mimarlığın kendi bloğuna da paylaşırız tekrar. Ama ben bu haklardan biraz bahsetmek istiyorum üzerlerinden geçerek. Bunlardan birisi deneme süresi yasa olarak ne kadardır? Deneme süresi en çok 2 ay olabilir ve bu toplu iş sözlerim 4 ay kadar uzatılabilir. Bunları okumamın sebebi bu meselelerin çalışan mimarlar ya da mimarlık öğrencileri ya da piyasaya e, çalışmaya başlayacak olan mimarlar tarafından çok bilinmemesi daha doğrusu kendi haklarımızın e, hakkında fazla bilgi sahibi olmamamız tekrar burada anlamının anlamlı olduğunu düşünüyorum. E, bunlardan en önemlisi meselelerden bir sigorta, deneme süresi sırasında sigortam yatmalı mı sorusunun cevabı da bu süre içerisinde sigortanız iptal olursa sigortası çalışamazsınız. Eee Sözleşme yapmanın olanakları var. Sözleşme yapma zorunluluğu bulunmuyor ama bu sözleşme aslında Türkiye'de mimarlık alanında alışılmış bir pratik olarak kendini göstermiyor. Bu hem ücreti çalışan mimarın ofisiyle yaptığı sözleşme anlamında hem de ofis sahibi, büro sahibi mimarın çalış işvereniyle yaptığı sözleşme anlamında bu sözleşmesizlik durumu daha sonra başka yerlerde sıkıntılar oluşturuyor tabii ki. Sözleşme yapılması ise, bir çalışan mimar olarak sözleşme yapılması ise, iş kanunu haricinde tanınacak haklar hakkında güvence sağlamakta. Bu arada şunun altını çizmek lazım, mimar odası tarafından hazırlanmış bir tip sözleşme bulunuyor. Bu tip sözleşme mimar odasından tarafından biliniyor ve Mimar Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu her sene bir asgari ücret belirliyor mimar mimarlar için Ücretin elden verilme meselesi eğer belgelendiği sürece elden verildiği onda da bir sıkıntı söz konusu değil Başka e, buradaki başlıklardan biri haftalık ve aylık çalışma süresinin ne kadar olduğunu ve süre aşılınca mesai ücreti alınabildi bildiğimi Veya bunların nasıl hesaplandığı sorusunda sorular. Ee, aslında fazla çalışma kanunda yazılı koşullar çerçevesinde haftalık 45 saati aşan çalışmalardan oluşuyor. Ve her bir fazla saat çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarın %50'i yükseltilmesi suretiyle ödeniyor. Yani bir buçuk katını aslında her mesai sürecinde iş kanunu göre geçen kısmı böyle. Ee, yıllık üzün süresi ise 1 yıl çalışmış olan kişilere yıllık ücretli izin verilebiliyor, yıllık ücreti hakkında vazgeçilemiyor ee, ve 1 yıldan 5 yıla dair olan yani 14 günden başlıyor daha sonrası da e, sene arttıkça değişmeye e, artmaya devam ediyor. E, resmi tatillerde çalışanlar izinli olarak gözüküyor. E, Bunların dışında Burada işten çıkarılma halinde hangi haklarınız olduğu ya da mobbing ve iş yerinde Bu tip mobbing, uygulama, mobbing uygulamaları olduğu zaman neler Yapabileceğinizin Hakkında bilgiler içeriyor bu kılavuz Bu kılavuzun pdf'ini açık mimarlığın Blogundan tekrar yayınlayacağız Bunların dışında ise Geçtiğimiz e, aylarda fark ettiğim e, bir liste var. Bu liste ekşi sözlükte bulunuyor ve Mimar e, ve mimarlık Tasarım İşçileri Formu adındaki bu liste herkesin katılımıyla oluşturulan bir indeks oluşturuyor. E, çift adlı kullanıcının yarattığı bu listede e, şunları görebiliyorsunuz. E, mimarların Kaç para maaş aldığını, ne kadar seyrek deneyimi olduğunu, nasıl bir firmada çalıştığını göre genel bir yapı, genel bir resim veriyor. Tabii ki bu data şu an çok veri çok dağınık bir şekilde orada durmakta, onun için tekrar onu ele alıp incelemek gerekiyor. Bunların dışında internet ortamında olan nasıl diyeyim internet ortamında olan bilgilerden birkaçı mimar anlatıyor mimarlık mimarlar anlatıyor biraz şöyle bir e, lafı var e, bu blog mimar camiasının çalışma koşulları ile ilgili hikayelerin paylaşıldığı bir platformdur daha çok kişisel e, hikayelerin anlatıldığı ve ortam e, çalışma ortamının nasıl olduğunun anlatılan hikayeler e, ve burada onlarca hikaye var girip hepsini tekrar tekrar okuyabilirsiniz. E, ve burada e, sadece e, ofis çalışanları değil piyasanın diğer e, aktörleriyle ilgili de meseleler var. E, Tabi bir yandan bu meseleler sadece Türkiye'deki mimarlık ofislerine ne değil dünyadaki tüm tüm demek belki çok iddialı ama dünyada genel olarak olan bir algının da parçası bu mimarlık mimarlara dair olan kültür ve uzun çalışma koşulları hakkında. E, bu meselenin ben şunu şöyle önemli buluyorum. Bu meselein aslında oluşmasında ne kadar mimarların vebali de varsa bir yandan gittikçe artan rakamlarda kendini gösteriyor yani piyasaya her sene çıkan mimar sayısı bunun karşılığını bulamaması veya mimarlık yapma şekillerinin çeşitlenememesi bu sıkıntıyı ortaya çıkartıyor. Çünkü mezun bir mimarın çalışabileceği e, belirli başlı, şimdi saysak 7-8 tane e, yer var bunlar neler e, mesela işte belediyeler, bakanlıklar, e, kamu binişelerini sayarsak e, Onun dışında e, üniversiteler, akademisyen olmak bunun bir seçeneği e, ya da e, kendi bir da açmak, bir yerde ücretli mimar olarak çalışmak mimar olasılığında çalışmak ya da yayın sektörüne girip dergilerde çeşitli internet portallarında mimarlık pratiğinin başka biçimlerini deneyimlemek söz konusu bu tüm hikayenin ve aslında sıkışıp kalmasının sebebi bu vasat diyebileceğimiz kısırlaşmış çeşitlenmeyen mimarlık ortamı da denilebilir çünkü bu Mimarlık yapmanın biçimleri çoğaldıkça, çeşitlendikçe mimarlık pratiğinin sadece tasarım işçiliğinin değil diğer yollarını da fark etmeye başlayacağız ve mimarlığın başka yapma biçimlerini keşfettikçe bu kısır döngünün hem dışına çıkabileceğimiz hem de yeni metotlar geliştirebileceğimizi düşünüyorum. Bu meselenin aslında söylenecek çok sözü var. Dediğim gibi bu yağmurla evren üzerin yaptığı seri gibi bir seri olmasını planlıyorum devam edebilirsek başka aktörlerle, başka çalışma koşullarında yaşayan insanlarla programlar gerçekleştirip farklı perspektiflerden olaya tekrar ele almak istiyorum. Ee, şimdilik bu kadar. Ee, önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi günler. Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı.